Evet Açık Radyo'da Açık Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Kuzey Ormanları savunmasını konuşacağız. Bir süre önce duyduk ama aslında uzun süredir devam eden bir mücadelenin son noktası diyebiliriz şu an için. Devam eden bir mücadele tabii. Ali Yıldırım'la birlikteyiz. Daha önce de birkaç programda Açık Radyo'da, Açık Dergi'de de konuk ettiğimiz Ali Yıldırım karşımızda şu an stüdyoda. Merhaba Ali, hoş Merhaba. geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet şimdi çeşitli forumlarda e, yaptığınız sunumlarla biraz daha bilmeye başladık aslında Kuzey Ormanları savunmasını. İşte Üçüncü Köprü, Kanal, İstanbul projeleri vesaire tüm bunların içinde e, bir kere daha önemini ortaya çıkarmanın tabii ki de çok gerekli olduğu bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden böyle biraz 101 başlangıcı gibi yapalım Hı -hı. diye düşünüyorum. Kuzey Ormanları'nı neden savunmalıyız sorusuna geçmeden önce Kuzey Ormanları derken tam olarak neyi kastediyoruz? Belki biraz oradan başlayabiliriz. Sonrasında forumlara da gideriz. tabii. Ee, Kuzey ormanları aslında tabi insanlara çok uzak gibi gelebiliyor tam bir ifade veremiyorum ama ilginç bir şekilde şu an İstanbul'un üçte birini oluşturan doğal yaşam alanları. Tabi bu ee, vahşi yaşam alanları. vahşi yaşam evet, evet çok eskiden kalma ve evet. kendi bünyesinde olan bir vahşi yaşam adını ee, mesela köprülerden önce İstanbul'un üçte ikisini oluşturuyordu. Hı hı. Ee, ama işte 1973'te baştan ilk öbürle birlikte e, gittikçe kuzeye şehrin genişlemesiyle üçte birine düşmüş durumda. Hı hı. Ee, bu alanda e, su havzaları da var. Çok verimli tarım alanları da var. Hı hı. Ee, aynı zamanda e, çok önemli dünyanın kuş göç rotalarından da birisi. Kuşların orada konakladığı bir alan. Hı hı. Ee, hatta orada eski maden ocakları da vardır. Çok eski. Ee, bu maden ocakları zamanla su dolup kendi içinde bir doğal yaşama dönüşmüş. Çok ee, orada da var. Yani e dediğim gibi kuzey ormanları İstanbul'un kuzeyinde olan bir doğal yaşam alanı. E sporcular çok yakından tanır orayı. Onu soracaktım. Siz gidip geliyordunuz galiba, değil mi? Yani böyle bir şey de var. Çekliasyon da vardı aslında. Şimdi bize çok uzak ama. Tabii tabii. Yani şöyle bir şey. Yani Belgrad Ormanları yani piknik alanı olarak bilinir. Evet. Evet. Aynı zamanda hani orası ciddi bisiklet rotaları barındırır. Koşucular koşar. Evet. orienting yapılır. Hı hı. E, yani ciddi spor alan faaliyetleri yapılıyor. E, Tabi bu işte kendi içinde ne olduğu. Ciddi, ciddi, kendi içinde bir yaşam döngüsü de barındırıyor. Hı hı. E, ama bunun yanında şöyle bir özelliği de var Kuzey Ormanları'nın. Kent için büyük bir önemi var. Evet. Çünkü e, İstanbul'un rüzgarları kuzeyden esiyor ve hani bu kadar büyük bir metropolde göre biz temiz bir havası oluyoruz nispeten ve hani Mesela bu yaz bizi rüzgarlar kurtardı aslında aynen. Rüzgarlar. ve kuzey rüzgarları. <gülüyor> aynen arkadaşlar. öyle evet. ve yani hani bu soluduğumuz az buçuk temiz havayı kuzey ormanlarına borçluyuz. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet kuş göç rotos dedin o da epey önemli belki birazdan ayrıntılı olarak bahsederiz sanırım e, çok fazla bilmiyorum biraz hani e, söyleşi öncesinde araştırırken görmüştüm dünyadaki üç tane ana e, göç yollarından bir tanesiymiş boğazın üzerinden geçen e, epey önemli bir yere sahip bir de Belgrad Ormanları dedin aslında sadece Belgrad Ormanları'ndan bahsetmiyoruz galiba değil mi biraz daha kuzeye doğru daha da yayılan evet. e, bir alan tabi kesinlikle yani Beykoz ormanları çok geniş bir alanı kapsıyor hı hı. Ee, Belgrad ormanları sadece kuzeyin bir kısmı sarı yerdeki ormanların bir kısmı ya o aslında ee, yani kuzeyde bir kuşak var orman kuşağı İstanbul'un da içinden geçtiği bir orman kuşağı ee, ve hani bizim kuşağı kuzey ormanları da kastettiğimiz İstanbul kentinin kuzeyinde bulunan hı hı. Bu kuşağın kısmı evet. bir bölümü ve şe şehir giderek genişliyor şu anda üstüne üstü geçen haftaydı yenilmiyorsam Marmaray'ın açılışında, ertesi gün de gazetelerde e, okudum. Bu hat işte şey e, Tokyo ile Avrupayı birbirine bağlayacak filan. Yani bir yandan aslında genişliyoruz ve aslında e, gelişiyoruz da aslında e, İstanbul olarak. Ama öte yandan da baktığımızda nadir kalmış. Ee, vahşi yaşam alanlarında e, bahsediyoruz. Aslında şu andaki mücadele iki farklı hayat algısının hayat tahmin mücadelesi demek çok mu böyle sert olur tam olarak nedir olan <gülüyor> aslında yumuşak takıca yumuşak da <gülüyor> <oldu. Peki. gülüyor> çünkü şu açıdan yumuşak kaçabilir yani e, bu benim lafım değil ben kendim çok sıradan bir vatandaş olarak misalendiriyim ve hani <gülüyor> bilimsel raporları okuyan sıradan bir vatandaş gibi düşün ve hani konuştuğumuz bu işi bilen insanlar kuzey ormanlarına yapılacak tahribatın İstanbul'un sonu olacağını evet. söylüyorlar. Hatta bunu ilk söyleyen kişilerden birisi Cep Tayyip Erdoğan. Zamanında. Ee, evet, büyükşehir belediye zaman, başkanı. Evet, büyükşehir denen. belediye başkanı iken gazeteleri hatta demeci de vardır. Ee, Facebook'ta döner ve demeci'nde e, üçüncü köprü bir cinayettir. Hı hı. Lafını kendisi ...kullanıyor ilk ağızdan ve sonra bunu çok güzel açıklıyor. Yani gerçekten güzel açıklıyor. Hani e, işte orada yapılacak bir kentleşmenin... E, ...nelere mal olabileceğini anlatıyor. Hı -hı. E, net bir anlatım var aslında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tabii bu ironik bir durum. Ironik bir durum ama işte mesela siz yaşam tarzlarının... E, ...ya da yaşam bakış açılarının... ...bakış açılarının evet. e, diyebiliyoruz ama... Ya burada şöyle bir şey var, ee, yapılmak istenen bu mega projeler hı hı. bir kere gelişim olarak nitelendirilecek projeler değil. Bilimsel yani, olarak bakıldığında. Evet, ya yani inşaat projesi. Evet. Yani e, çok katlı bir apartman çıkmaktan biraz üstün bir inşaat projesi. Hani Türkiye direkt olarak katkısı e, bu şekilde hani sanki biz e, şey algısı yaratılıyor. E işte sanki roket gönderecekler de biz engel olmaya çalışıyoruz. O gibi bir algı yaratılıyor. alt üstü bir tane inşaat yapıyorsunuz. Ee, ve bu inşaatı insanlara şöyle lanse ediyorsunuz. İşte zaten hani Demokrat Parti'den kalma. işte otoban gelişmişliktir falan Hı -hı. gibi bir algı da var da. Hı -hı. E, insanlara şöyle lanse ediyor. işte insanlar trafikten bıkmış durumda İstanbul'da. Hı -hı. Biz de hoşumuza gitmiyor tabii ki trafik. Ama e, şimdi bilimsel raporlar diyor ki. Mesela sadece köprü için koşalım. E, bilimsel raporlar diyor ki üçüncü köprü trafiği sadece ve sadece yüzde üç hafifletecek. Hı hı. Köprü. Ve köprü trafiği yüzde üçü. Köprü trafiği de İstanbul trafiğinin yüzde onu. Yani İstanbul trafiğinin yüzde onun yüzde üçünü hafifletecek bir projeden bahsediyoruz. E tabi bunu böyle hani trafiğin kurtuluşu gibi e, lanse ediyorlar. İlginç bir rakam var. Tabi bu rakamı hani direkt vermek belki sakıncalı olabilir ama yani sonuçta şehir plancılarının da uzlaştığı bir rakam ilginçtir. Yani işte bu projeden sonra kuzey, kentin kuzeyine 7,5 milyon insanı göç edeceği söyleniyor. Ve bu göçle birlikte oluşacak toplam rant değeri 350 milyar dolar deniyor. Yani böyle bir kaba, çok kaba bir hesap var. Çok kaba ama çok büyük bir hesap. Yani... E buradan şunu anlıyoruz hani ee, böyle bir proje yapılacak olsa bu işin içinde bu kadar büyük paralar dönse hani bunu insanlara nasıl anlatırsınız ki yani kimse çıkıp diyemez herhalde biz böyle bir şey yapacağız son ormanları katleteceğiz ama şu kadar da para kazanılacak ekonomiye gibi değil de işte yok işte, trafik hafifletilecek gibi <gülüyor> e, insanları bu şekilde kandırılıyor ve gerçekten kandırılıyor diyebiliyoruz çünkü yani elimizde bilimsel raporlar var. Ve bunlar yayınlanmış çok sayıda bilimsel rapor ya. Hatta Karayollarının kendisi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporu e, bu projenin ulaşım projesi olmadığını açıklayan bir rapor yayınlıyor. Öyle mi? Ya, yani bu yüzden hani biz çok net şeyi söyleyebiliyoruz. Bu proje bir kandırmaca. Evet. Evet. Yani aslında belki de İstanbul'un üstünde yeni bir e, imar açılacak alan ve kent kurma seni de biraz söyledin. Başka bir İstanbul kurma projesi ne diyebiliriz belki. Evet kesinlikle. Bu arada bu yanlış bilgilenmeli ilgili de yani sen de söylediğin gözde bir söyledi zaten. Aslında nasıl söyleyeyim kamuoyunu bilgilendirmek için pek çok araştırma yapıldı. Bunlar bazı e, mesela şey haber kuruluşlarınca yaygar özetlendi vesaire ama şimdi bir de hmm, Kuzey ormanları dayanışmasının e, Öncüyle bir kere da e, dolaşıma sokulmuş bir şey var, broşür var mesela. 10 e, evet. bilgi galiba. 10 soruda 3. Soru, köprü. 10 soruda 3. köprü. Bunu da merak edenleri e, Facebook sayfası üzerinden ulaşılabilir olduğunu söyleyelim. Gerçi şu anda yayılmış vaziyette tabii ki başka. E, evet, evet tabii. Meclanında e, baş... Bir gün gazetesinde de çıktı. Evet. E, yani merak edenler ve henüz görmemiş olanlar hani Facebook'ta Kuzey Ormanları savunması... ...diği yaratırlarsa... ...zaten karşılarına ilk o çıkacaktır. Evet. Ee, bu aslında raporların bir özetidir. Hı -hı. Hani böyle... Yani ...60 sayfa rapor var. Evet. Ee, onu okuyup yorumlamak biraz zor olabiliyor. Hani böyle görselleştirilmiş bir şekilde... ...10 maddede indirgenmiş bir şekilde... ...kolay anlaşılır bir hale getirdik. Evet. evet şimdi şey ...bir kere aslında... şimdi ...en son şurada bıraktık yani... Şehrin genişlemesi, kuzeye doğru genişlemesi yeni bir imar alanının inşaat sektörü içinde epey verimli bir alanın açılacağından bahsediyoruz. Ve bu alan içinde aslında kesilecek milyon tane ağaç söz konusu bildiğimiz kadarıyla. Yani burada aslında en, en basit denklem bir yandan nüfus artarken yani bir alan içerisinde yaşayan insanların sayısı artarken ağaçların sayısının azalmasının aslında... Dünyanın en aklı sığmaz, akıl dışı şey olduğunda e, doğrudan esasında vicdan söylüyor. Yani bu çok temelde en önemli vurgu belki bu. E, soluyacak, havanın kalmayacağı bir e, şehre dönüşecek belki İstanbul. Evet, kesinlikle. Hatta e, sera etkisinden de korkuluyor. Çünkü e, biliyorsunuz ağaçlar belli bir kentin sıcaklığını da sıcak havasında hava dengesinde geliyor evet. ve ee, bununla da ilgili küçük bir yazı okumuştuk. Ee, yani İstanbul'da bir saray etkisi yaratabileceğini hı hı. E, söylüyor bu projeleri. Zaten Kanal İstanbul'a hani şimdi girmeyelim bile hani. Bambaşka bir kanal. Yani gerçekten e, olağanüstü çılgın çılgın çılgın Tabii. bir proje kendisi. Evet en son su akıntılarının e, tamamen seyrini değiştirerek aslında bataklığa çevirebileceğini boğazı e, buna dair bir yazı okumuştum. Evet evet yani şöyle binlerce yılda kurulmuş bir doğa dengesi var şu an boğazlarda ve Marmara Denizinde bir anda bir kanal açılarak e, işte o Karadeniz'in dibindeki minerallerin akışını sağlamak belki Kükürt'ün e, Marmara Denizi'ne geçmesini. E, sebep olabilir. Hı hı. Marmara Denizi'nde e, sevimsiz kokular bizi bekleyebilir. E bir, yani bu sadece hani e, çok yüzeysel bakacak olursak hani çok bencil ve yüzeysel bir bakış açısı olabilir. Hani bununla ilgili e, bu çılgın projelerle ilgili hani bir şeyleri okudukça zaten e, insanın hani başı dönüyor <gülüyor> bu kadar olur mu bu kadar olur mu gibi e, bir şey var ama ne yazık ki bu artık e, nasıl bir çıkış noktası varsa bu projeyi yapanların <gülüyor> e, yani neye dayandırılıyorsa çünkü inanılmaz bir şey şöyle söyleyeyim e, bir tane gerçekten bir tane bilim insanı bilimsel kurum veya meslek örgütü bu projeyi savunmuyor üçüncü köprü ÇED raporu alamıyor. Ee, böyle bir projeden bahsediyoruz mesela. Ve e, hani savundurulan hiçbir bilimsel kanıt yok. Sadece siyaset savunuyor bu projeyi. Evet. <gülüyor> Burada en son yerinin yanlış olduğunu biliyoruz. Evet, ben onu soracak. O noktada son gelişme nedir? Bizi ilgilendirebilir misin? Yani şimdi ÇED raporunun olmadığı da çok açık. Hani kuş yolların üzerinde olduğu söylendiği sonlaştırma bakan bakanı tarafından. Evet. Televizyonda evet. böyle canlı yayında gra grafiklerle vesaire... Ne aşamada şu anda? Yeni bir yer mi yoksa iptal mi oluyor proje? Böyle bir şey? ümit edebilir miyiz? Yani e, biz ilk duyduğumuzda işte Sarıyer Belediyesi'nden sızan bir belge vardı. Hı hı. E, mevcut güzergah iptal edilmiştir diye çok net bir ifade vardı. Hı hı. E, biz de acaba bu projeyi duraklatır mı e, diye düşünürken e, bu ayın başında bir genelgeyle köprü çalışma e, süresi 24 saate çıkarıldı. Artı 24 saat çalışıyorlar. Durum haksız Evet. Peki e, hangi rotada çalışıyorlar? Yani şu anda yeni rota belirlendi mi ki? Gazetelerde bir spekülatif rota çıktı e, ama resmi bir açıklama yok. Zaten e, yani zaten kanunsuz kaçak bir <gülüyor> yapı, e, bir torva yasayla kanunluymuş gibi gösterilen bir yapı. E, resmi olarak biz de bilmiyoruz bunun sonuçlarını. Köylere gittik, sorduk mesela. Hı. İşte köylülerden fikri e, biraz da kendi bakış açılarıyla şey diyorlar ya bizim arazilerden geçecekti ama işte satın almak istemeyip ormanlara kaydırlar ormanlar devlet hmm. arazisi diye. E, ama işte resmi açıklamalarda da şey var işte biz doğayı korumak için değiştirdik hmm. diyorlar tabii ne kadar niye güldüğünü bilmiyoruz, <gülüyor> bilmiyoruz. Ve, ama elimizde resmi bir harita yok ne yazık ki. Ne Hı -hı. kadar acın boşa kesildi bilmiyor. Ee, yakın zamanda eski üçüncü köprüye karşılaşan platformu vardı. Evet. Ee, o hala bazı kanıtlar var. O platform pek çok versiyon şu an bizimle mücadeleye devam ediyor. Hı -hı. Ee, onların da bir gezisi olmuştu çok yakın bir zamanda ve fotoğraflar çekildi. E, şimdi o, gidenler uzman kişiler Hı -hı. ve bakıyorlar fotoğraflara. ve Yorumları şu oluyor: Hani 500 metre geliştiğinde bir yer açılmış. Ya bu bir yol için olamaz gibi bir yorum. İşte bakıyorlar araziyi etüt ediyorlar. Bu arazide böyle genişlikte bir kesim yol için olmamalı gibi bir sonuç çıkıyor. Yani zaten hali hazırda parselleniyor. Bu hafta sonu yine bisikletle bir gezi yapmıştık oraya. Yani her taraftan yeni yeni işte villa siteleri May bilmem ne şeklinde artık nasıl Hı -hı. lanse ederlerse zaten oluşuyor. Evet. Ee, Son sürat. Aynen ne yazık ki. Ge Geçen hafta mıydı? Bir önceki hafta <gülüyor> senin ne şeyde karşılaşmıştık daha doğrusu ben dinlemiştim seni. E, Heybeliada'daki Adalar Ortak Forumunda. Orada her üçüncü köprü dediğimde aslında azımdan dördüncü köprüde Çıkı, çıkacak. Yani <gülüyor> evet evet. evet. Bu, tam da söylediğin şey bu bu aslında. Orada aslında bunu da şöyle e, iyi hatırlattım aslında <gülüyor> çünkü e, şu karayolları beş tane olası köprü rotası sunuyor. E, ama o beş tane rotada olmayan altıncı yeni bir güzergahtan geçiriliyor şu an. <gülüyor> e, ve bu güzergah işte şehir plancıları etüt ettiğinde bakıyor. E, bu e, Kesinlikle e, üçüncü yani dördüncü üçüncü köprü olmadan anlamsız olacak bir dördüncü köprüdür. Sonucu çıkıyor. Çünkü şehirle hiçbir bağı yok. <gülüyor> e, ve yani siz oradan geçecek yüzde üç transit taşımacılık için evet. e, bu kadar büyük bir yatırım yapıp bu kadar ciddi bir doğa kıyımı yapılamaz. Evet. Yani bunu sermaye mantığı bile açıklayamaz. Bunu açıklamanın tek yolu orada kurulacak yeni bir kenttir Ve bu kentin ulaşımını sağlayacak. İki Yeni Köprü evet. projesi. Hiç hoş bir manzara değil gözümüzün önündeki kabaca bunu söyleyebiliriz. Şimdi şey mi konuşsak Kuzey Ormanları savunmasına zaten temsilendiği de bir parçası olarak buradasın. Evet. Yıldırım olarak buradasın aslında ama kaç kişilik bir ekip şu anda nasıl faaliyetler içerisinde arada gidip geliyor ormanlara ama aynı şekilde forumlarda da... Hı hı sunumlar yapılıyor şu aşamada. Nasıl eklemlenmeler oluyor? Nasıl işbirlikleri içerisindesiniz? Onu merak ediyorum. Yani Kusey Ormanları savunmasını oluşturan şey gezi ruhudur aslında. Yani gezi ruhuyla hareketi geçme bilincini erişen insanlar zaten o forumların bünyesinden çıkan. Evet o ilk, çok önemli. İlk başta forumların işbirliğiyle biz bir araya geldik. İşte hemen kısaca yani ilk önce garipçiye Bisikletli bir etkinliğimiz oldu. Ee, buralar hep tuttuktu pankartı evet. açtık oraya. Hatırlıyor. Daha sonra e, helvasını dağıttık e, kesilmiş katledilmiş ağaçlarımızın. Evet. E, ondan sonra biz e, yani mücadele eden insanlar bir araya gelmeye Hı -hı. karar verdik bir çatı altında ve e, tabii hani isim bulmak da çok pratik oldu çünkü e, tehdit altında olan yer belli. Ve bizim Hı. yaptığımız işte bunu savunmak Hı. ve biz de kendimize Kuzey Ormanları savunması inisiyatifi Hı. adını verdik. Ee, aslında güzel olan nokta şu olmuş olabilir. Ee, biz forumlardan aktivistler, gönüllüler bir araya geldik. Bir çatıda buluştuk. Daha sonra bizi e, doğa dernekleri katıldı. E, doğa dernekleri ve meslek örgütleri katıldı. Meslek odaları Hı. katıldı. Ve yani hepsinin işbirliğiyle hani e, Kuzey Ormanları savunması hani bu ee, anlamsız derecede korkunç e, projeye karşı, projeler silsilesine karşı hı hı. bir araya gelinen, mücadele edilen bir çatı oldu şu an. Evet. Hı hı. Evet. Aslında bu söylediğin STK örgütlenmesinin belki de gezi süreci sonrasında nasıl bir yere evrileceğini, nasıl bir dönüşüm geçireceğiyle ilgili de güzel ipucu veriyor. Mesela hani normalde Geleneksel olarak alışılmış olan şey bir örgüt vardır zaten işte doğa ya da ekolojiyle ilgilenen ve onun altına bireyler katılır ama sizde tabandan bir savunma hattı oluşturulduktan sonra diğer daha kurumsal örgütler anladığım kadarıyla sonrasında size eklemlenmiş. Evet kesinlikle onlar da bundan keyif alıyor çünkü şöyle bir şey var ya yani onlar bilimsel çalışma üretiyor ve diyorlar ki biz bilimsel çalışmalarımızla halkı bilgilendiriyoruz ee, ve gerçekten bu bilgiler sonucunda e, mücadele eden halka destek olmak bizim için çok daha... Ee, anlamlı. Ee, burada en önemli konu e, sıradan bireylerin. Bence en önemli konu budur. Kendini sıradan olarak nitelendiren, hiçbir örgüte bağlı olmayan bireylerin çıkıp ben kentime sahip çıkıyorum diyebilmesi Kesinlikle. Evet. Peki Hı. o zaman duyurularla bitirelim mi? Evet, forumlar zaten bir sürede devam ediyor. İşte Abbasa, Yoğurtçu, burnu ve şu an belki unutmuş olduğum forumlarda yaptınız bu biraz önce bahsettiğimiz evet. bu sunumları. Ee, bundan sonra nasıl olacak? Bir de şey yani forumlarda e, bu sunum şeklinde mi ilerliyor yoksa hani orada katılınca insanların da işin içine dahil olduğu biraz daha interaktif bir süreç oluyor mu? Hani forum ruhuna uygun olarak onu tabii, merak ediyorum. Tabii. Ee, şöyle oluyor aslında bir bilgilendirme ile başlıyor. İşte bilimsel raporlardan bir yere getirmiş bir sunum. Hı hı. Ee, bu var bu arada zaten internet üzerinde. Evet, internette de yayınlanıyor. Söylüyor. Yine sayfamızdan ulaşabiliyoruz. Facebook sayfamızdan Facebook ee, sayfamızdan. Bu sunum akabinde soru cevap ve e, forum, görüş alışverişi yapıyoruz. Yani insanlar hani tabii ki fikirleri sürekli Bir de zaten Kuzey Ormanları savunması kapalı bir yapıta değil. Hı hı. Ee, hatta buradan da söyleyeyim işte bu cuma günü saat sekiz buçukta Abbasal küçük forumda toplanıyoruz. Hı hı. E, oraya gelen herkes bir parçası olabilir. Harika. Yani evet. şu, tamamen açık bir yapısı var şu an. E, yarın Kuzguncuk'ta bir sunumumuz olacak. Sunumla birlikte işte e, neler ile ilgili bir forumumuz olacak. Hı hı. E, hı hı. Daha sonra Koşu Yolu'nda, Beykoz'da e, pek çok forumda sunumlar devam edecek bu konuyla ilgili. Evet. Ee, bir de kamp etkinliğimiz var. Ee, 7-8 Eylül'de e, herkesi bir araya toplayıp e, kuzey ormanlarının Harika. yakınında bir yer kampa gideceğiz. Güzelmiş. <gülüyor> ee, kampta güzeldi. çeşitli etkinlikler olacak belki bir de konser. Hı -hı. Ee, sonrasında şey e, işte kesim alanlarına trekking gibi Hı -hı. Ee, Hı -hı. hani böyle kapsamlı bir Harika. düşünüyoruz. Harika. Bir hareket içerisindeyiz. Tam da her şey yan yana geliyor. Tam zamanı ses çıkarmak için artık çok... Kesinlikle, kesinlikle. Önemli bir dönem. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son olarak şey de bir kere hatırlatalım. Kaparken bu hafta sonu aynı zamanda gene <gülüyor> forum inisiyatifleriyle oluşturulmuş bir Kuzey Ormanları gezisi var. Evet. Zekeriya Köy'deki parkın, park forumun inisiyatifiyle bir fotoğraf etkinliği olacak. İsmine de foto denmiş. Gidip oradaki katliamı belgelemek isteyen, görmek isteyen ya da aslında ormanlara biraz daha yaklaşmak isteyenler için de bir başka vesile o da Ya herkesi e, gidip görmelerini çok ciddi tavsiye ediyorum. Çünkü e, ya orası orası şey değil ya. Ne bileyim hiç çok uzak bir yer değil. Yani evet. Bizim 30 kilometre yakınımızda olan müthiş bir doğa harikası. Evet. E, yani e, gidip görelim. Ve yok olmadan demeyeceğim <gülüyor> gidip görelim ve yok olmasına <gülüyor> birlikte engel olalım aynı evet. ağzının sağlık, sağlık sağlık sağlık tadın için ben de teşekkür ederim görüşürüz <gülüyor>